Bölüm 45. İyi kişileri ziyaret edip sohbette bulunmak. Bir vakit Musa genç arkadaşına demişti ki: Durup dinlenmeyeceğim. Ta ki iki denizin birleştiği yere kadar yola devam edeceğim. Yahut da yıllarca bu uğurda uğraşacağım. İki denizin kavuştuğu yere vardıkları zaman, balıklarını unutmuşlardı. Balık, denize atlamış, dalıp bir yol tutmuş gitmişti. Orayı geçtiklerinde, Musa, genç arkadaşına, kuşluk yemeğimizi getir, dedi. Gerçekten de şu yolculuk, yordu bizi. Arkadaşı, gördün mü, dedi. Kayanın yanında oturduğumuz zaman, balığı unutmuştum. Onu bana unutturan ve sana söylememe engel olan da, ancak şeytandır. Tuhaf şey, nasıl da yol bulup suya ulaştı. Musa, buydu aradığımız işte ya, dedi. Ve izleri üzerinde, hemen geri döndüler. Ve Orada kullarımızdan bir kul buldular ki biz katımızdan ona rahmet verip özel bilgiyle donatmıştık onu. Musa ona sana öğretilen hakiki ilimden bana öğretmek üzere senin peşinden gelebilir miyim dedi. 18 Kehf 60 ila 66. ayetler ve Rabbinin hoşnutluğunu umarak sabah akşam ona yalvarıp yakaranlarla birlikte sen de sabret. 18 Kehf 28. Hadis 361. Enes Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra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 deyince Ebubekir ve Ömer de Allah onlardan razı olsun duygulandılar ve hep birlikte ağlamaya başladılar. Hadis 362. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Adamın biri Başka bir beldedeki bir din kardeşini ziyarete giderken, Allah, bu kimseyi gözetlemek için, bir meleği görevlendirmişti. O kimse, meleğin yanına varınca, melek, nereye gidiyorsun diye sorar. Adam da, şu köyde bir din kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum, cevabını verir. Melek, o kimseden bir menfaatin var da, onu devam ettirmeye mi gidiyorsun?'' der. Adam da, ''Yok, hayır. Ben onu sadece Allah rızası için severim. Onun için de ziyaretine gidiyorum.'' deyince, Melek, ''Sen onu nasıl seviyorsan, Allah da seni öylece seviyor. Ben bu müjdeyi vermek için, Allah'ın sana gönderdiği elçisiyim." dedi. Hadis 363. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse bir hastayı veya Allah rızası için Din kardeşini ziyaret edip halini, hatırını sorarsa ona bir melek şöyle seslenir: Ne mutlu sana, ne güzel yolculuk, cennette kendine bir yer hazırladın. Hadis 364. Ebu Musa el eşariden Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Beraber olduğun, iyi arkadaşla, kötü arkadaşın benzeri, güzel koku satanla, körük çeken demirci gibidir. Güzel koku satan, sana, güzel kokusundan verir. Veya, sen ondan satın alırsın. Veya, onunla beraber olduğun sürece, Güzel kokudan istifade etmiş olursun. Körük çeken demirci ise, Ya elbiseni yakar, Ya da kötü koku ve dumandan rahatsız olursun. Hadis 365 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurdu. Kadın, dört sebepten dolayı nikahlanır: Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Ey mü'min! Sen bunlardan dindar olanını ele geçirmeye çalış. Diğerlerinden geç. Şayet dediğim gibi yapmazsan, yoksulluğa düşersin. Hadis 366 Abdullah İbne Abbas'tan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e bizi daha sık ziyaret etmeni engelleyen nedir diye sordu Bunun üzerine Cibril biz elçiler ancak Rabbinin emriyle ineriz önümüzdeki arkamızdaki ve bunların arasındaki her şey onundur. Rabbin unutkan değildir. Hadis 367. Ebu Said el Hudri'den Allah ondan razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Müminden başkasıyla düşüp kalkma Yemeğini de Allah korkusunu taşıyan kimseler yesin. Hadis 368. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişi dostunun dini yani hayat tarzı ve yaşantısı üzeredir. O halde kişi dost edineceği kimseye dikkat etsin. Hadis 369. Ebu Musa el-Eşari'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişi sevdiği ile beraberdir. Bir başka rivayette Rasulullah'a bir kişi bir toplumu sever fakat her yönüyle onların seviyesine erişemezse böyle biri hakkında ne buyuruyorsunuz diye soruldu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişi sevdiğiyle beraberdir cevabını verdi. Hadis 370 Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre bir bedevi Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Bedevi de Allah ve Rasulünün sevgisini dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o halde sen sevdiğinle berabersin buyurdu. Diğer bir rivayette bedevinin cevabı ahiret için çok oruç, namaz ve sadaka hazırlayabilmiş değilim. Ancak ben Allah'ı ve peygamberi çok severim şeklindedir. Hadis 371. Abdullah ibn Mesud Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve Ey Allah'ın Resulü bir topluluğu seven fakat onların işlediği amellerle onlara ulaşamayan kişi hakkında ne dersin dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kişi sevdiğiyle beraberdir cevabını verdi. Hadis 372. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibidir. İslam öncesi cahiliyet dönemde hayırlı olanlar İslam döneminde de İslam'ı kavradıkları takdirde hayırlıdırlar. Ruhlar askeri birlikler gibi çeşitlidir. Ruhlar aleminde birbiriyle tanışanlar anlaşıp kaynaşırlar. Tanışmayanlar da anlaşıp kaynaşamaz ve ayrı ayrı olurlar. Üveys Veysel Karani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşamış fakat peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ile görüşemediği için ona tabi olamamıştır. Yemenlidir. Annesine karşı çok itaatkârlı olması dillere destandı. Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında Medine'ye gelmiş. Hazreti Ömer ondan kendisi için Allah'a dua etmesini istemiş, sonra da Basra'ya gidip oraya yerleşmiştir. Sıf İn Savaşında Hazreti Ali'nin safında yer alırken, Hicret'in 37. yılında şehit olmuştur. Hadis 373. İbni Câbir diye bilinen Üsehir İbne Amr, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Yemen'den Yardımcı askerler cihad için geldikçe Hazreti Ömer Üveys İbni Amir aranızda var mı diye sorardı. Nihayet Üveys e gelince onun yanına gitti ve Üveys İbni Amir sen misin diye sordu. O da evet dedi. Murat kabilesi Karen kolundan mısın? Evet. Sen de alaca hastalığı vardı. Şimdi iyileştin. Ondan bir dirhem büyüklüğünde yer kaldı. Öyle mi? Evet, öyledir. Annen var mı? Evet. Ben Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemden, bizzat işittim. Yemen'den destek birlikleri içinde Murat kabilesinin Karen kolundan, Üveys i̇bn Amir isimli biri gelecektir. Alaca hastalığına tutulmuşsa da, iyileşmiştir. Vücudunda iz olarak, sadece bir dirhem miktarı yer kalmıştır. Onun bir annesi var. Ona çok iyi bakardı. Eğer o, bir şey hususunda yemin etse, Allah onun yeminini doğru çıkarır. Eğer becerebilirsen, bağışlanman için yalvarıp dua etmesini iste ve yaptır. Buyururken işittim. Bundan dolayı, benim bağışlanmam için dua ediver, dedi. Üveys de, hazret Ömer için bağışlanma talebinde bulunup dua etti. Daha sonra Ömer, ''Nereye gitmek istiyorsun?'' diye sordu. Üveys, ''Kûfe'ye'' dedi. Ömer, ''Senin için Küf'e valisine bir mektup yazayım mı?'' dedi. O da, ''Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim'' diye cevap verdi. Aradan bir yıl geçtikten sonra, Kûfe ileri gelenlerinden bir kimse, hacca gelmişti. Ömer'le karşılaştı. Ömer kendisine Üveys'i sordu. O da "Ben buraya gelirken o tam takır denecek yıkık dökük bir evde barınmaktaydı." dedi. Ömer de "Allah ondan razı olsun. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Üveys İbn Amir size Yemen destek birlikleri için de gelecektir. Kendisi Murat kabilesi, Karen kolundandır. Alaca hastalığına tutulmuşsa da, iyileşmiştir. Sadece, bir dirhem miktarı kadar bir yerde, hastalığın izi kalmıştır. Onun bir annesi var. Ona çok iyi bakardı. Eğer o, bir şey hakkında yemin etse, Allah onun yeminini yerine getirir, Duasını kabul eder. Kendin için dua ve istiğfar ettirebilirsen, bunu yap, fırsatı kaçırma, diye buyururken işittim, dedi. O küfeli adam da, küfeye dönünce, Üveys'e varıp, benim için mağfiret dile, Diğer ricada bulundu. Üveys, sen mübarek ve güzel bir yolculuktan yeni geldin. Benim için sen dua et dedi. Adam, dua isteğinde ısrar edince, sen Ömer'le mi karşılaştın, dedi. Adam, evet, dedi. Bunun üzerine, üveys, o kişi için, af ve bağışlanma talebinde bulundu. Bu olay üzerine, insanlar, üveysin nasıl bir kimse olduğunu anladılar, o da orayı bırakıp gitti. Müslüm'ün, yine, Üseir ibni Câbirden rivayetine göre aralarında üveysle alay eden bir kişinin de bulunduğu küferi bir grup Ömer'e geldiler. Ömer burada karenilerden kimse var mı diye sordu. Hemen o alaycı adam Ömer'in yanına geldi. Ömer Allah ondan razı olsun şöyle dedi: Şüphesiz ki Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, Yemen'den size Üveys adında biri gelecek. Annesinden başka kimsesi olmayan bu adam, anasına hizmet için Yemen'den ayrılmıyordu. O, alaca hastalığına tutulmuştu. Allah'a dua etti de, diner ve dirhem büyüklüğünde bir yer dışında, Allah onu hastalığından kurtardı. O'na hanginiz rastlarsa, sizin için bağışlanma talebinde bulunsun. Yine Müslim'in başka bir rivayetinde, hazret Ömer'in şöyle dediği nakledilmiştir. Ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, şöyle buyurduğunu işittim. Hiç şüphesiz, tabilerin en hayırlısı, Üveys adındaki bir kimsedir. Onun bir anası vardır. Alaca hastalığı geçirmiştir. Ona uğrayınız, sizin için istiğfar etmesini isteyiniz. Hadis 374. Ömer İbnü'l Hattab'dan Allah ondan razı olsun şöyle dediği rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Umre yapmak için izin istedim. İzin verdi ve, kardeşçiyim, bizi de duadan unutma, buyurdu. Onun bu sözüne karşılık, bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Başka bir rivayette de, kardeşçiyim, bizi de duana ortak et, şeklindedir. Hadis 375 Abdullah İbn Ömer Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazen binekle bazen de yaya olarak Kuba Mescidini ziyaret eder ve orada iki rekat namaz kılardı. Başka bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her cumartesi günü binekle veya yaya olarak, Kuba mescidine gelirdi. İbni Ömer de böyle yapardı.